Standing Rock, Bikinlen Hayatı, Bikem Ekberzade, Petrol Aç Göz Döylük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. abiğim hoş geldin. Günaydın Ömer günaydın. Bey, günaydın. Eee geçenlerde konuşmuştuk eee Kaya'nın ne diyelim 100 yıl devriyesi mi diyelim? Yok 100 yıl olmadı daha. Ee, kaç Yok. oldu? 50 yani, yıl, 1974, tam 50. 50, yılı, 50. yıl direniş. Yarı yüzyıl devriyesi. Tabii eski, e, yani ilk e, dikilen kaya direnişinden bu yana 100 yılan fazla zaman geçti. 133 yıl olmuş, ben ona hesap ettim. <gülüyor> hesap ettiniz yani. de yani. 1890'dan <gülüyor> bugüne kadar. E, şimdi de e, 1973 e, aslında öncesinde başlayan bir süreçti. E, Yaralı diz işgali. Biz bunu çok e, anlattık Dikiran Kaya'da ama e, bizi yeni keşfeden dinleyicilerimiz için bugün bir özet geçelim. Ondan sonra daha önemli meselelere programın geri kalanında e, gireceğiz. Ama e, kısaca zaten Buffy hikayeyi anlattı. Aslında e, ikin, yani ikinci... Buffy e, Saint Mary'den dinledik değil mi o güzel evet, şarkıyı? Evet. Kalbimi sizin, vatanıma sizin... gömün diye. Üstelik de D. Brown'un e, kitabı da 1973'te Celal Üster ve Feyziyal'ın tarafından çevrilmiş kitabı da 50 yıl önce de yayınlanmıştı yani. Evet, e, o da zaten direnişi anlatıyordu. E, ben de Diklen Kaya kitabında da e, yer verdim ona. E, ama ben 1890 direnişini daha ağırlıklı olarak anlattım. 1973'ten de bahsettim. E, şimdi... Ee, birinci diklan kayı işine hızlıca bir üzerinden geçelim. Ne oluyor? Ee, aslında bu bir e, sivil itaçsizlik eylemi. Ee, burada silahlar yok. Zaten rezervasyonda o dönemde silah olmasına izin yok. Ee, tamamen açık hava hapishaneleri bunlar. Ee, ve e, Siyular da bir hareketin içerisine giriyorlar. Bu hareketin adı da aslında hayalet dansı. Ee, burada e, Wovonka diye bir e, dini lider var çıkıyor ortaya bu Ponka aslında ee, ve diyor ki yani Ponka ulusundan e, ve diyor ki e, onun an, anlatısı şu şekilde artık o kadar kötü ki durumlar gerçekten aşık, sefalet, e, salgın hastalıklar, e, yerli halklar bu alanlara sıkıştırılmış ki beyaz insana yer açılsın diye e, koskoca kıtanın üzerinde her taraf talan ediliyor. İnanılmaz bir e, rant hikayesi üzerinden e, parsel parsel e, yerli arazileri beyaz arasında paylaştırılıyor. İşte belki dinleyicilerimiz hatırlarlar eski Western filmlerinden böyle hani araziye koşu vardır. Böyle bir hat çekilir ve o İrlandalı yerleşimciler bir start verilir, koşarlar ve gidip buldukları yere bir tane kazık çakarlar. Yani o kadar ilk, artık... ilk varan o arazi onun oluyor. İlk varan Aynen. Onun oluyor. ilk varın ve o kadar yani aidiyetlik var ki burada. O kadar aslında orası birisinin aralısı, orası bir kabilenin aralısı ama yok öyle bir şey. Binlerce evet. yıldır orada yaşamakta olan insanları. insanların insanların insanların <gülüyor> <gülüyor> Niye topu... var mı tapusu var mı? De değil mi? Yok, yazılı bir <gülüyor> topu yok, yok evet. ortada ve böyle böyle bir şey e, sonrasında e, tabi bu işte e, kabilelerin de e, yıldırıcı savaşlar sonrasında artık perişan bir halde bu rezervasyonları hapsedilmeleri ve e, bu rezervasyonları bunları mülteci kampı gibi de düşünebilirsiniz aslında e, dışarıdan içeriye girebiliyorsunuz ama içeriden dışarıya çok fazla çıkamıyorsunuz e, vesaire e, ve burada e, yaralı dizde bu da e, Dakota'da e, güneyde. Lakota'da bir yer, bir Sioux yani Sioux bölgesi burası, Lakotaların bölgesi burası. Lakotaların aslında. 200'den fazla da Lakota'yı katletmişler. Katlettiler. Tam ta, ta bir katı. Soykırım yani. Evet. Soykırım evet. Yani Orada geliyor hovitser e, silahlarıyla e, sivillerin üzerine ateş açıyor ve korktukları şeyde dans. Yani bu insanlar dans ediyorlar. Çünkü inanıyorlar ki e, onlar eğer beyaz gömlekleriyle dans ederlerse e, onların dansları ve onların ataları, atalarının hayaletleri, onların Onları ölümsüz kılacak, bu kurşunlara karşı koruyacak ve tek tek yaptıkları tek suçları dans ve burada korkunç bir katliam gerçekleşiyor. Ondan sonra 1960'ların sonuna gelirsek, 1973'e kadar gelen yani ikinci yaralı diz ne diyelim protestosu eylemlerine gelirsek burada... Aslında işte Russell Means, uh, Leonard Peltier uh, bunlar içeriye giriyorlar uh, ve oradaki American Indian Movement, bunu da anlatmıştık biz burada, Amerikan Yerli Hareketi'nin uh, üyeleri. Uh, onlar, uh, buradaki uh, halk onlardan aslında bir şekilde... Uh, ya onlar halka yardım etmeye gidiyorlar. Halktan tam olarak onlara bir yardım talebi gelmiyor aslında. E, fakat o sırada işte Al işgali vesaire falan e, böyle bir e, bir hareket var ve bu hareket silahlı. E, aynı zamanda Black Panther'ların da olduğu Kara da Amerika'da e, bir araya geldikleri ve bütün bu hareketler Kara Pantherlerde işte. E, American Indian Movement bunların hepsi aslında Amerika'daki ırkçılıktan çıkan bir şey. Çünkü artık o kadar yani beyaz insan dışında başka hiç kimseye o kadar e, bu e, özgürlükler ülkesi yaşam hakkı tanımaz hale geliyor ki e, bu insanlar da çağrı olarak e, silahlı işgal eylemlerinde buluyorlar çıkış yolunu ve burası da aslında gittikleri yerde yani silahlarıyla beraber gittikleri yerde bir kabile alanı yani kabile toprakları dolayısıyla biz bunda daha önce anlatmıştık ki Kabileler kendi işlerinde ulus olarak tanındıklarıça daha doğrusu tanınan kabileler kendi işlerinde ulus olarak tanındıkları için Amerikan topraklarında farklı bir e, statüye sahipler. Aslında bu statü çok daha özel olması gerekiyor ama e, Amerikan politikasının e, comfort zonu yani rahatlık bölgesine göre aslında ayarlanan bir özel özerklik bu. E, öyle çok da muhteşem bir şekilde özgür değiller aslında. E, fakat kendi yönetimleri var vesaire ve bu buradaki yarı e, dizdeki yönetimin başında da Dick Wilson diye bir adam var. Ee, bu da inanılmaz derecede e, yolsuzluğa karışmış, e, e, her şeyin üstünü örten, işte e, federallerle beraber böyle karanlık işlere bulaşan. Bunlar nedir? İşte orada e, yasa dışı uranyum çıkartılıyor mesela. Buffy onu çok güzel e, parçasını anlatıyor. Aslında parçanın sözleri tamamen özetliyor orada olan bir tanesi. Evet. E, e ee, Annie May e, bunu e, sürekli olarak dile getiren aktivistlerden bir tanesi ölü bulunuyor e, ve insanlar kayboluyorlar. Yani biraz sesini yükselten, biraz itiraz eden, biraz soru soran insanlar e, kayboluyorlar ve infaz edilmiş şekilde daha sonradan cesetleri bulunuyor bazen hiç bulunamıyor. Böyle bir süre içerisinde işte Russell Means, uh, Leonard Peltier e, bu grup American Indian Movement dediğimiz Amerikan Yerli Hareketi e, Wounded niye yaralı dize geliyor e, ve insanları orada organize etmeye başlıyor, örgütlemeye başlıyor. Ve orada bir direniş başlıyor aslında. Direnişin ana şeysi Dick Wilson'ın yönetimden çekilmesi. Fakat tabii Dick Wilson burada boş durmuyor. Ondan sonra işte federallerin yaralı dizi basmalarıyla gerçekleşen o çatışmalar silsilesi, ee, gerçekten bir savaş alanı görüntüsü var bu arada. Şeyler kurulmuş, sahra çadırları kurulmuş, o çadırlarda e, hemşerilik yapan, gönüllü, sağlık hizmeti sağlayan, işte kabileden insanlar var. İnsanlar vuruluyor, getiriliyor oraya, orada yaraları pansuman ediliyor falan. Ve bu FBI kuşatmasından iki tane FBI ajanının öldürülmesi sonrasında çok ciddi bir tutuklama silsilesi başlıyor. Bu sürede kaçanlar var. Bunlardan bir tanesi Leonard Pelti'ye ee, ve en sonunda bu FBI ajanlarının şaibeli ölümleri. Kimin öldürdüğü hala bilinmiyor ama e, bununla ilgili teoriler var. Ve American Indian Movement'dan insanların olmadığı onları öldürenler arasında da çok ciddi e, şeyler var. E, daha sonrasında işte e, hikayeler çıkıyor ama... Ama evet. Peltiye'nin üstüne yıkıyorlar değil mi? Her şey Peltiye'nin <gülüyor> üstüne yıkılıyor. Peltiye'nin önce kendi toprakları Kanada'ya kaçıyor. Çünkü yakalandığı zaman yani idama kadar varan çok korkunç cezalarla ceza, cezalandırılacağının farkında ve suçsuz olduğunu da biliyor aynı zamanda. Ama daha sonra oradan kendisi geri geliyor, teslim oluyor ve o günden bugüne kadar yüksek güvenirlikli, güvenlikli bir federal hapishanede tutuluyor. Hala ömür boyu hayat. E, evet. şeysiyle de yargılanıyor. E, Cezasıyla da yargılanıyor. Ya, e, 50 şey yılda yakın yok. zamandır yat, yatırıyorlar onu. Yatırıyor, Hatta COVID, evet. ağır COVID'de geçirdi. Falan. Çok çok yani kalp hastalığı geçirdi, ameliyat oldu. Bütün o hapishane şartlarında ama bu oradan e, kitaplar yazdı, o kitaplar yayınlandı. E, e, mesela Prison Letters diye şeyden, hapishaneden mektuplar diye bir kitabı vardır Leonard Peltier'in. Ben de üniversite yıllarımda, 90'lı yılların erken dönemlerinde e, Leonard Peltier'le ilk aslında öyle tanıştım. E, e, yani muhteşem bir kitaptır. Herkesin bulabilenlerin okumasını tavsiye ederim. Şimdi kitap derken, bir başka kitaba geçeceğiz buradan. Diklankaya'ya bugünlük böyle bir virgül koyalım. Ara ara geri döneriz ona illaki ee, Ama e, çok yeni bir kitap çıktı ve ben bunu e, gerçekten dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum ve bu kitaptan e, kitabı elde yani o kadar yeni bir kitap ki e, galiba Ocak iki, yani 2023 kitabı öyle söyleyeyim. E, yeni yeni tanıtımları yapılıyor ve kitaptan bölümlerde böyle makalelerde e, yazarın kaleme aldığı makalelerde yayınlanmaya başlıyor. Çok genç bir yazar, Jack Battle, ikinci bir Elizabeth Colbert olmaya bence aday. Kitap çok güzel yazılmış. Ben de okuyorum bir yandan. Kitabın ismi de The Great Displacement yani büyük yerinden edilme. Ya da büyük göç diye de biliriz biz aslında. Ve böyle işte bir sağcı işte... teoride var ya işte ona atıf yapıyor herhalde. Bu <gülüyor> sağcıların Evet. bizi yerimizden edecekler bu yerliler, siyahlar göçmenler plan diye Evet ama bu iklim değişimiyle e, Amerika'nın e, Amerika içerisinde gerçekleşen en büyük göçlerden bir tane evet, e, göçler serisinden bir tanesini anlatıyor e, her bölüm e, bir şeye ayrılmış bir vakaya ayrılmış Ondan sonra benim bugün anlatacağım şey be de çok e, yani inanılmaz e, içim acıya acı ama inanılmaz keyifle okudum yani keyifle derken dediğim gibi e, çok e, tatmin eden bir yazım tarısı var ve e, bitirdikten sonra çok fazla soru işareti kalmıyor zaten kafamızda e, sadece bu kitabı okuyarak e, iklim değişikliği ile göç arasındaki bağlantıyı modern dünyada yani biz hep bunu şeyden bahsediyoruz i̇şte Afrika'dan bahsediyoruz ama insanları Afrika dediğimiz onu çok uzak geliyor e, fakat e, Amerikalıları kendi insanların mecburi göçlerini, zorunlu göçlerini anlat ığımız zaman derken hani bir nevi orada e, bir işe yarar böyle bir umut ışığı. E, şimdi ben size eee Pont e gerçekleşen, Louisiana'da gerçekleşen bir zorunlu göç hikayesini, Jake'in de kalemi aldı bugün onu anlatacağım kalan vaktimizde. Çünkü gerçekten işte neoliberalist politikalar, kapitalizm bunların hepsinin muhteşem bir şekilde bu göçe nasıl böyle tuğla tuğla inşa ettiğini görebiliyorsunuz. Çok fazla açıkçası şeye de gerek kalmıyor. Ne derler adını? Tartışmaya da gerek kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Yazarın F adını bir kez daha söyler misin lütfen? Tabii. Jake Bittell ben bunu Twitter'dan da paylaşacağım ee, kitabın kendisini de. Simon Schuster'dan çıktı kitap. Ee... Ve dediğim gibi çok çok yeni bir kitap. Ee, Elizabeth Colbert de çok güzel bir şey yazmış ona, e, yorum yazmış. E, şimdi e, bunu hepsini Twitter'dan daha sonra paylaşırım ama e, şimdi Pointeşen'e dönersek burası Louisiana'da aslında e, şeyden bakarlarsa e, Montegut diye bir tane e, şehir vardır tanınan. Pointeşen'de onun böyle biraz daha güneyinde daha böyle şey sel alanına floodplain dediğimiz sel alanına giren baskın alanı, su baskın alanına giren ipince böyle bir sırat köprüsü gibi bir kara parçasının üzerinde kurulmuş ufacık bir şehir burası ve burada yerli yani buranın asıl orijinal şeyleri ve hala burada yaşayan insanlar buradaki Huma yerli ulusuna ait e, ya da Huma kabilesinin mensupları e, ve gelir açısından da yani orta gelire böyle hasver kadar ulaşabilen daha çok düşük gelirli insanların e, yaşadığı ağırlıklı olarak e, karides avcılığından e, beslenen bir şey burası yerleşim bir e, kasaba küçük bir kasaba e, ve bu kasabanın aslında hikayesi 2021 yılında kasabanın içerisindeki ilk okulun e, federal, şey, hükümet, yani daha doğrusu eyalet tarafından kapatılma kararı ile birlikte geliyor. Ee, i̇lkokul kapatılacak çünkü artık ilkokulda yeteri kadar gidecek öğrencinin e, kalmadığına e, kanaat getiriyor eyalet. Ve buradaki Pontaşen'dekiler de diyorlar ki ya yok öyle bir şey. Biz zaten burayı yani bütün tırnaklarımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Lütfen bunu da bizim komünitemizden topluluğumuzdan almayın. Çünkü bizim çocuklarımız buraya gidiyor. Eğer buraya gidemezlerse 20 kilometre ötedeki Montegut'teki e, ilkokula gidecekler ama bütün arkadaşları burada burada düzenleri kurulmuş ne olur bunu bunu bozmayın biz hala burada her şeye rağmen yani e, şeyde kasırga da gelse fırtına da gelse biz her şeye rağmen burada yaşıyoruz diyorlar şimdi burada bu kapitalizm için içerisine nasıl giriyor? Burası o kadar gözden çıkartılmış ki aslında e, bu e, yavaş yavaş e, şeyin e, körfezin yediği e, bu e, toprak parçasına karşı levy dediğimiz suyun içerisine konulan aslında bunlar böyle şeyler e, düz çizgi halinde e, beton e, korunaklar setler setler, setler. Evet. Teşekkürler setler. Bunları birkaç sıra halinde arka arkaya yaptığımız zaman dışarıdan gelecek yüksek dalgalara ve denizin aşındırıcı etkisine karşı kara parçasını koruyabiliyorsunuz aslında. Bunların yapılmasının yapılması kararının alınması inanılmaz derecede gecikiyor. Bu aslında bu levileri yani setlerin kırılması olayı... Katrina kasırgasını da hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Louisiana'daki en büyük problemdi. Bunların güçlendirilmiş olması gerekiyordu. Her türlü kasırgaya karşı kendilerine ve şehri korumaları gerekiyordu. Böyle bir şey olmadı. Yapılmamıştı e... çünkü. Güclendirilmemişti leviler. Güçlendirilmemişti bir ve zaten o setler kırıldığı için Louisiana'da ya bataklığının dahi oraya taşmasını sağlayacak kadar büyük bir sel gerçekleşti. Çünkü bu setler yıkıldı ve benim de yaşadığım sokağa artık yok yani oradaki evlerin hiçbirisi artık yok ee, sokan sonu zaten setlerden bir tanesiydi ee, ve ondan sonra hatırlarsınız e, haftalarca hatta aylarca doğru düzgün yardım e, gidemedi Amerika'da e, Louisiana'ya ve Bush yönetimiydi gene hatırlayacaksınız e, çünkü e, buralar e, gözden çıkartılmış yerler e, yoksullar, oluyor siyahlar falan de, yoksullar siyahlar filan yaşıyordur yoksullar siyahlar ne var orada en fazla Jambalaya'yı caz dersiniz diye düşünüyorlar insanlar. Evet. Fakat burası aslında inanılmaz kültürel bozulukların yer aldığı yerler. Çok ciddi Amerika'nın belki en eski tarihine e, ev sahipliği yapan alanlar. E, fakat e, işte bu kapitalist politikalarda çok fazla önemi yok bunların. E, Pontoşen de bunun e, benzeri bir şeyle karşı karşıya. Fakat halk orada sonuna kadar e, tutunmak için elinden geleni yapıyor. Hatta e, Jake burada hikaye aslında bir aile üzerinden anlatıyor. E, Genç bir karı koca bunlar. iki tane kızları var ve e, bütün dertleri yani e, kendi büyüdükleri, kendi topraklarında ya yani kalan ufacık o toprak şeyinde, e, Sırat Köprüsü'nün üzerinde kendi evlerini, kendi sahip oldukları evde yaşamak. Çünkü eğer buradan çıkarlarsa bir yerde e, her şeylerini kaybetmiş olacaklar. Bu ev defalarca yıkılıyor, defalarca e, zarar görüyor, tahrip oluyor kasırgalardan. E, kasırgadan ziyade aslında e, selden. Çünkü altı sürekli çürüyor her sel baskını ile beraber ama ona rağmen mücadele ediyorlar. Mary ve Alton Worden, Alton'un bir tane karides botu var. E, teknesi var ve bununla birlikte her şeye rağmen, Körfez'deki bütün kirliliğe rağmen biliyorsunuz Louisiana'nın yanı e, e, Texas ve aslında Pontotien'e en yakın olan yerlerden tanesi Houston ve e, Körfez e, yani Louisiana'nın ve Texas'ın sınırları olduğu Körfez'de e, Amerika'nın e, petrol çıkartarak ee, ve muhtelif sızıntılarla sayısı sızıntılarla e, yani benim hatırlayamadığım ve ben, muhtemelen benden önceki bayağı uzun bir süredir kirlenen e, alanlardan bir tanesi e, dolayısıyla bu körfezdeki kirlilik yüzünden aslında artık karidesle çıkmıyor körfezde o kadar fazla yani insanların hayatlarını idame ettirebilecekleri kadar e, fakat bütün bunlara rağmen bu halk burada ayakta tutulmaya çalışıyor ve Jake de e, buradaki yavaş yavaş Mecburen Pontaşen'den çıkıp Montego'da e kadar giden bu peyderpey göçün sancılı hikayesini kitabında çok güzel anlatıyor. Evet, bu Ve... Katrina kasırgasının da 2005'te Ağustos'ta olduğunu hatırlatalım. Hatta biz bir, ilk defa bir yayın yapmıştık Greenpeace gemisinin jeneratörleriyle, güneş enerjisiyle. Çalışan yayın numarımızdan birini yapmış. İlk defa orada bahsetmiştik. Süper. Beşim Gökçin'le programımızda Katrinya diye bir yer, kasırgalar bir yerde oluyor diye. <gülüyor> Buradan Beşim'e selamımızı gönderelim. <gülüyor> evet. Şimdi e, şöyle bir enteresanlık, ya yani enteresan bir durum var. Yani bu e, bence e, insanların göçle ilgili anlaması gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Bu göçlerde insanlar yerlerinden edildikleri zaman ister mülteci olsunlar, ister göçmen olsunlar e, en önemli ayırt edici şey şudur. E, yani zorunlu göç mağduru olsunlar. Göçmen de. E, zorunlu göç mağduru ya da olsunlar. Hep e, topraklarına geri dönmek isterler. Yani gittikleri her yer onlar için geçicidir. Artık göçebe olmuşlardır. Ve tek dertleri kendi topraklarına ilk ayrıldıkları yere geri dönmektir. Burada da zaten bu Burden ailesinin söylediği de yani biz gitsek de buradan gitmek zorunda kalsak da en sondaki bir dönem gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü kasırga o kadar ciddi tahribat yaratıyor ki evlerinde. E, bunların hepsini finansman yani e, ufacık bir tekneyle e, kalides allayarak daha ne kadar o evin inşaatına devam edebilirsin, sürekli olarak tamiratına devam edebilirsin vesaire. Ee, böyle e, şeyler e, de aynı zamanda söz konusu. Ama ufak bir e, şeyin e, topluluğun hala kendi azıcık kalmış ve her sene metrelerce e, kendini körfeze bırakan bir toprak parçasında tutulma hikayesi bu e, bu kitabın içerisinde yer alan e, birçok hikayeden bir tanesi aslında. Evet, e, çok önemli bu anlattığın. Yani bir tarihçi de zaten Baltimore'dan Townsend Townsend State Üniversitesi'nden Akim Reinhardt'ta bu ırkçılığın kabul edilebilir bir şey olmadığı fikri zaten kültürel mirasımızdır. Hiçbir şekilde sessizce ve bunu kabul edemeyiz evet. mücadele devam edecek. Evet. 50. yılında. Burada Bunda. Evet, burada unutmayalım. iki tane şey var. Wounded Knee'den, e, Wounded Knee aslında hala, yani Yaralı Diz aslında hala devam ediyor. E, evet. Biz burada sıklıkla yer verdiyiz. Burada Akım da çok iyi bir araştırmacıdır. Onu da, e, onu da ben, benim kitabımda da yer vermişim ki onun makalelerine. E, ama Yaralı Diz'den çıkan en önemli isimlerden tansiydi ve hala aktif olan bence Nick Tilson. E, NDA'nın e, kurucusu ve aynı zamanda bu Land Back, yani Toprağımızı Geri Verim e, Hareketi'nin right. de lideri. E, ve kendi... E, kendisini büyük büyük babaları da e, 1890 yaralı disk katliamında e, hayatını kaybedenlerden ve bu e, hikayelerin generasyonlar sonrası sözlü tarihle birlikte aktarılması sonrasında bizim elimizde muhteşem bir Nick Tilson var. E, aynı zamanda e, Louisiana'da yaşananlar ve Huma ulusunun yaşadıklarıyla birlikte ve Jack Bittle'ın kitabında anlattığı diğer bütün e, Amerika içerisinde e, gerçekleşen büyük göçler, e, iklim, ee, değişimi tabanlı büyük göçlerin yanında da e, dinleyicilerimize hızlıca da hatırlatalım Biden'ın e, enerji politikalarında neler oluyor. Biz burada e, Taker Pass'tan bahsetmiştik Taker geçişinden e, ve buranın aslında e, bir ekolojik koridor olduğundan e, ve e, ekosistem çok kırılgan olduğundan ama burada bir lityum madeni açılması planlandığından çünkü artık e, bu Enerji e, sağlama işi, işte elektrikli arabalar vesaire ve onların hepsinin bataryalarının lityum e, tabanlı olması. E, lityum, yani lityum artık yeni petrol diyorlar. E, ama bu da madeni yapılması gereken bir mineral. E, ve bunun e, maalesef madeni için e, Biden yönetimi tarafından yeşil ışık yakıldı. Ve Tekrı Pass'ta e, maden e, açılma çalışmaları, yani ÇED geçmiş e, ve maden çalışmaları başlayacak. E, bizim gözümüz... Bunu takip kalalım. Galiba evet. süreyi de bitirdik. Süreyi de bitirdik ama en son şunu da hatırlatalım. E, bir tane Willow projemiz var bizim. Alaska da. E, şu anda o e, Biden'ın masasının üzerinde e, Alaska'da e, Tundra bölgesinde e, petrol çıkartılmasını hedefleyen biz bundan burada bahsetmiştik zaten e, çok büyük bir e, petrol şirketi var petrol devi var bunun arkasında bu da şu anda Biden'ın masasında henüz hala karar verilmedi ama muhtemelen oradan da izin çıkacak burada yani bir anda e, Louisiana'da evlerinden e, e, olan ve göçe zorlanan sadece Louisiana'da değil kitabın bahsettiği birçok başka e, eyalette biz bunları peyderpey burada anlatacağız. Bir yandan da Biden masasında olan e, bir e, petrol çıkarma yani devam ediyor. Bu işler maalesef bitmiyor e, ama işte yaralı bizde de olduğu gibi biliyorsunuz orada da uranyum madeninden bahsetmiştik. Ve enimein e, öldürülmesinden bahsetmiştik. Daha doğrusu suikastinden bahsetmiştik. E, bu tarz e, şeyler mücadeleler, a, mücadele, mücadele parayla e, halk arasında maalesef para kaynaklarıyla halk arasında devam etme. İklim devam de Bizde anlar... takip'e devam edeceğiz tabii. Aynen. <gülüyor> Aynen. Teşekkürler toparladım. Çok teşekkürler. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.